نعم جو ساعه ساعه يا طيب الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين ولا عدوان الا ve الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات الله Bunfanla bimagllemtena fînna kâlâ ma tesho ve l-muslimîn ve ve din bı rıhmetika arham arrahimîn. ve dünya ve bil-jennet ve Ya Allah'ım sen bizleri bütün kötülüklerden koru, bütün eyliklere nail eyle, İslam'ı aziz kıldığın gibi ehlini de aziz kıl. Ey bizim Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette dinimizde imanımıza sıhhat ve afiyet ver, bizleri koru, münafık zümrelere fırsat verme ey bizim Allah'ımız. Ya Rabbi lütuf ve ihsan sahibisin. Senin ikramın çok büyüktür. Lütfun çok büyüktür. Kusurumuza bakaraktan müstahak olacağımız herhangi musibetleri başımıza verme ya Rabbi. Ya Rabbi senden sıhhat ve afiyet diliyoruz. Sıhhat ve afiyet diliyoruz. Dinimizde güçlülük diliyoruz ki daha fazla ibadet edelim, daha fazla sana yalvaralım. Daha fazla gücümüz olsun da Hakk'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetini, Sünneyi seniyesini daha fazla ihya ve irşad edelim. Ey bizim Allah'ımız sen bizlere Hakk'ı hak göster ona tabi olmayı, batılı batıl göster ondan uzak olmayı nasip beyle. Ey bizim Allah'ımız sen bizlere her şeyin hayırlısını, her şeyin güzelliğini nasip eyle. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü konuşacağımız konu edeceğimiz nasihat e, misafir ağırlamakla ilgili olacaktır. Misafir ağırlamının adab ve usullerinden bahsedeceğiz. Allah bizleri dinleyip de öğrenip amel yapanlardan eylesin değerli kardeşlerim. Evet Müslüman imanı gereği iyice bilir ki misafire ikram etmek dininin gereğidir. Hatta dininin vaciplerinden bir tanesidir. Müslüman bir kişi misafirine ikram etmesi, ona istenilen takdiri vermesi, istenilen eğiliği takdim etmesi dininin gereğidir. Çünkü Allah'ın Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "Menkane كَانَ billahi بِاللّٰهِ وَالْيَوْمُ الْأَخِرِ فَالْلُّكْرِمْ طَيْفَةِ Kim ahiret gününe ve Rabbine inanıyor ise misafirine ikramda bulunsun diye buyuruyor. Allah'ın Resulü'nün tavsiyesi ap açıktır. Bizlere ne beyan etmiş olduğu herkese herkese bilinmektedir. İşte bundan dolayıdır ki bir Müslüman bir Müslüman her nerede olursa olsun gelecek olan misafirlere bağrını açar, gönlünü ona verir, huzur ve güven içerisinde onu ağırlamaya başlar. Ve gene Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuştur ki ve diyafe tu selseti Misafirlik üç gündür. Üç gündür misafirliktir Misafirlik üç gündür. Fü mekane vara azelik ve Üç günden sonra olan ise bu sadaka sayılır. Yani o misafir kardeşimize yapacağımız ikram Allah rızası olduğundan dolayı sadaka sayılır. Bunun karşılığını da elbette ki Allah bizlere verecektir. Evet değerli kardeşlerim, bir Müslümanın imanı gereği, imanı gereği, Müslüman olan bir kişi imanı gereği, Misafire ikram etmenin vacip olduğunu bildiğinden dolayı, Evet bu misafirliğe icap etmekle usul adaf ve usullerinden bahsedeceğiz. Birincisi, Çağıracağın kişi, misafir olaraktan çağıracağın kişi, elbette ki Allah'tan korkan, peygamberini seven, Allah'ın emirlerini yerine getiren ve nehilerinden kaçan bir kişi olması lazımdır. Böyle bir kişiyi davet etmemiz lazım, böyle bir kişiyi soframızda bulundurmamız lazım, böyle bir kişiyi ağırlamamız gerekiyor. Allah'ın Resulü bununla ilgili şu hadisini buyurmuştur. لَا تُسَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنَنْ وَلَا yekul تَعَامَكَ إِلَّا تَقِي Ancak müminlerle arkadaş ol ve senin yemeğini Allah'tan korkan insanlar yesin diye buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim buna dikkat etmemiz lazım. Bir Müslüman elbette ki kendi inancına Sab-sağlam olan bir kişiyi elbette ki sevecektir. Onu elbette ki takdir edecektir. Nerede olursa olsun onunla birlikte olmayı arz edecektir. İşte bundan bir tanesi de sudur ki, davet edeceği kişiler mutlaka mümin, muttaki peygamberini seven, Allah'ını seven ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünne-i seniyyesini ihya eden bir kişi olması lazımdır. Böyle bir kişinin eve gelip davet edilmesi, soframızda bulunması, soframızda bulunduğu gibi evimize elbette ki bereket getirecektir, huzur getirecektir. Bilgisiyle, görgüsüyle onun hem gelmesinden istifade edeceğiz, hem de onun o güzel halinden istifade edilecektir. Evet, birincisi neymiş? Davet edeceğimiz kişi tam hakkıyla mümin olması lazım ve Allah'tan korkan bir kişi olması gerekiyor. İkincisi ikincisi davet edeceği kişi zenginleri değil fakirleri de hakeze davet etmesi gerekir. Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü bu hususta şöyle buyuruyor. Şerrut taami taamul velimeti Yuda ileyhil egniye dûnel fukara ne kadar şerli bir sofradır ne kadar şer bir davetiyedir ki Fakirler duruyor da Zenginler davet ediliyor Böyle olmaması lazım Fakirlerle beraber Elbette ki zenginler de gelecektir Zenginlerle beraber Elbette ki fakirler gelecektir Ayrım yapmamaksızın Ayrım yapmamaksızın Bütün insanlara Bütün insanlara Aynı sevgiyi Aynı görmeyi, aynı dıyafeti takdim etmemiz gerekiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sofrasında her zaman için mutlaka bir kişi iki kişi bulundurur idi. Sofrasına yalnız oturmazdı. Oysa ki Allah'ın Resulü'nün sofrasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir su, ekmek ve hurma. Üç parça bir şey bulunuyor idi. Bunu bile Allah'ın Resulü yalınız yemek istemezdi. Yanında mutlaka sahabelerden bir tanesi iki tanesi misafirin olmasını arz ederdi. Allah'ın Resulü bu kadar diyafeti seven bir zatıdı. Allah Allah o Resulü'nün sevdiğini bizlere de sevmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Üçüncüsü davet edeceğimiz usullerden üçüncüsü değerli kardeşlerimiz davet ettiğimiz zaman onu bir gösteriş maksadıyla büyüklentmek maksadıyla övünmek maksadıyla değil bu şekilde davet misafir ağırlamamız elbette ki olamaz. Sadece Allah'ın Resulü'nün sünnetini ihya etmemiz için davet etmemiz lazım. Davete gelen kişilere hürmet etmemiz lazım. İşte bundan dolayı da İbrahim Aleyhisselam şöyle bir lakap taşınmıştır misafirler babası olaraktan bilinir İbrahim Halilullah. İbrahim Halilullah gözü bol idi, herkesi sofrasına çağırır idi, herkesiyle beraber oturur yemek yer idi. İbrahim Halilullah, Ebu Lembiya, peygamberlerin babası, peygamberlerin önderi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sellemin onun dini üzerine İslam'dan önce yaşamış olduğu o İbrahim Halilullah bile sofrasında herkesi bulundurur. Cinsi, milliyetini sormamaksızın onları sofrasında ağırlar idi. Bundan dolayı, bundan dolayı soframıza çağırırken, başkalarını davet ederken de asla tavazuyu elimizden bırakmayacağız. Herkese aynı sevgiyi, aynı saygıyı göstereceğiz fakir fukara, zengin başkası diye ayırarak bu şekilde soframıza böyle bir şeyi bulundurmayacağız değerli kardeşlerim. Dördüncüsü اَلَّا يَدُوا اِلَيْهَا مَنْ يَعْلَمْ اَنَّهُ يَشُقْ وَاَلَيْهِ الْحُضُورِ Yakinen biliyor ki ben o kişiyi davet edecek olursam o kişi gelemeyecek benim davetime isti isticap edemeyecek böyle bir hali görecek olursa öyle kardeşlerimizi davet edip de Onları zor duruma sokmayacak. onlara bir dahım sıkıntıya sokmayacak. O kardeşlerimizi, o kardeşlerimizi mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar çekindiği hallerden, çekindiği hallerden, meşakkatli görmüş olduğu hallerden kendilerini o sıkıntıya sokmayacağız. Evet, misafir ağırlamanın usulünü beyan ettikten sonra Adabı icabet etmenin adaplarından bahsedeceğiz değerli kardeşlerim. Birincisi birincisi en yücibe davete ve le yete illa min oz din davete isticap edecektir. Davete isticap edecektir. Seni bir kişi davet etmiş ise sofrasını çağırmış ise elbette isticap edeceksin. Ancak özrün var ise gelmekte dinine ...ve bedenine bir zararın geleceğini hissediyor isen o zaman bir özür sahibisin. Getmen, isticap etmemen elbette ki uygun olacaktır. Niçin? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men du'ye fel, yes, fel yücip. Kim çağrılır ise o çağrına isticap etsin diye buyuruyor. İsticap etsin diye buyuruyor. Allah'ın Resulü'nün tavsiyesine elbette ki uyacağız. Gene Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisinde buyuruyor ki: "Lau duitu ila kura'in shaatin le'acabtu." Ben bir koyunun, a ben bir koyunun e, ayağına davet edilmiş olsam isticab ederim. Ve gene ben bir bucak, ben bir şey davet edilmiş olsam elbette ki isticab edelim diye buyurmuştur. Bundan dolayı Allah'ın Resulü herhangi bir davete isticab etmekte imtina, imtina etmezdi. Allah'ın Resulü'nü mutavazi halleri her yerde bellidir. İşte bundan dolayı da Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü beni bir kişi beni bir kişi bir koyun ayağına davet etmiş olsa Veyahut da bir bacağa davet etmiş olsa ben elbette isticap ederim diye buyuruyor. Allah'ın Resulü'nün isticap edeceği, bize bu tavsiye edeceği şeyi elbette ki biz de hakeze, davete isticap etmemiz lazım. Ancak bazı özürler var ise gideceğimiz yerde dinimizden imanımıza herhangi bir leke gelecek bir yer ise oraya gitmeyiz. Bu özür sayılır. Yahut da bedenimize zarar gelen bir yer olacak Yer ise oraya da gitmek uygun değildir. Özürlü sayılırız. Ama öyle bir yere gideceğiz ki gittiğimiz zaman varlığımızdan istifade, istifade edecekler ise, nasihatımızdan istifade edecekler ise, görgümüzden, bilgimizden istifade edecekler ise elbette ki gitmemiz gerekiyor. Bundan dolayı geçen haftada gene demiştik ki, ol bir Müslüman ki, ol bir Müslüman ki topluma karışıyor o toplumun eza cefasına sabrediyor. O topluma karışan kişi, karışmayıp da eza cefasına sabretmeyen Müslümandan daha hayırlıdır diye buyuruyor. Müslümanın varlığı her yerde, her yerde yararlıdır. Müslümanın varlığı bütün toplumların inşadına elbette ki sebep olacaktır. Müslümanın bulunması, o mecliste var olması o Müslümana, oradaki Müslümanlara çok büyük katkı katacaktır. Bundan dolayı bundan dolayı değerli kardeşlerim yapılan isticaba yapılan davetlere mutlaka isticab edelim. Evet ikincisi. Ella yumeize fil icabeti beyne'l fakir ve'l gani. Lenne fi adem icabati'l fakir kesr li khatrihi. bir kişi davet etmiş. Gerek o kişi fakir olsun, gerekse zengin olsun. O kişi gerek fakir olsun, gerekse zengin olsun. Mutlaka onun davetini isticap et. Ayrım yapma. Eğer fakirin kişi, fakir bir kişinin davetine isticap etmeyecek olursan onun kalbini kırarsın. Onu okşamak gerekiyor. Onun davetini isticap edeceksin. Ayrım yapmak asla dinimizde caiz değildir. Yetmeyecek olursan bir büyüklenme sayılır. Bu da Allah korusun. Kötüdür. Bu da kötüdür. Bundan dolayı Hazreti Hasan bin Ali Allah ondan razı olsun. Ali Efendimizin oğlu Hazreti Hasan günlerden bir gün atının üzerinde yörür iken fakirleri gördü. Yere oturmuşlar. Sofralarını sarmış sarmışlar. Yemek yiyorlar. Hazreti Hasan'a buyurdular. Ey Hasan buyur bizimle beraber yemek ye. Beraber otur. Soframıza iştirak et deyince Hazreti Hasan indi devesinden veya atından onlarla beraber yemek yedi. Onlarla beraber su içti. Onlarla beraber sofrasına, sofralarına katıldı. Onlarla beraber o sohbette bulundu. Hazreti Hasan onlara demedi. Sofranız yerde. Siz çobansınız veya fakirsiniz diyerekten böyle bir şey kalbine kana, kalbine gelmemek sizin, gelmemek sizin ne yaptı? İndi onlarla beraber yemeklerini yedi, davetlerine isticap etti ve onların kalbini hoş gördü. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim bizler asla davet edilen yere imtina etmeyiz, isticap ederiz. Gideriz orada onları görürüz, o daveti yerine getiririz. Davet eden kişi fakir olsun, zengin olsun, kim olursa olsun, alim olsun, cahil olsun, çocuk olsun, büyük olsun, raşit olsun... Kim olursa olsun mutlaka o davetlere isticap ederiz. O isticabet etmek, oradaki çağıracak, çağıran bir Müslümanın kalbini hoş görmek, onu memnun etmek, ona surur ve saadet vermektir. Evet üçüncüsü değerli kardeşlerim, davet edildiği zaman ben uzak yere gitmem, çok uzak yerden geldi, yakın yer olması gerekiyor gibi böyle bir tefrikada da bulunmamız lazım. Elbette ki davet edilen yerler uzak olacaktır yakın olacaktır bunları Elbette gözününü alacağız bize daveti gelmiş ise iki tane hangisi önce geldiyse ona istica ederiz İkinciye de özür dileriz gelemiyoruz diyerekten gelizlerimazet gösteririz Çünkü önceki gelen sonraki gelenin üzerine takdim edilmektedir Bundan dolayı bundan dolayı iki isticabet iki daveti gelmiş olsa hangisi önce geldiyse ona gideriz ve gelen davet uzaktan gelsin, yakından gelsin, akrabadan gelsin, fakirden gelsin, zenginden gelsin. Hiç yapmamaksızın o davete isticap ederiz değerli kardeşlerim. Üçüncüsü, eğer davet gelmiş ise tehir etmemek lazım. Ben orucum, gidemem falan demememiz lazım. Eğer senin getmenle karşıdaki kişi sevinecek ise... Oruç olsan dahi get, nafile orucu tutuyorsun, bir davetiye gelmiş, o davetiye, o davetiye isticap edeceksin. Oruç dahi olsan, çünkü senin getmenle, senin getmenle o davet eden kişi kardeşimiz sevinecektir. Onu sevindirmek ne kadar güzel bir şeydir. Onun kalbine sevinç bırakmak ne kadar güzel bir şeydir. O Müslüman kalbeşinin kalbine sevinç bırakmak ne kadar büyük bir ibadetin şekillerinden bir şekildir. Ondan dolayı vereceğimiz bu süruru, saadeti o Müslüman kardeşimizden esirgememiz lazım. Oruz olduğumuz zaman, gittiğimiz zaman, eğer ki bize ısrar ederse, orucumuzu bozarız. Orucumuzu bozarız. Ona isticap eder, orucumuzu bozar ve yememize katılırız. Eğer ki böyle bir hal olmayacak olursa, gidemeyecek olursak, herhangi bir şeyden davetiye geldi, orucuz. O zaman o kardeşimize dua ederiz. Ya Rabbi onu muvaffak eyle. Sofrasına bereket ver. Azmini yükselt. Onu hoş gör. Kalbini mutmain kıl diye o kardeşimize dua ederiz. Evet, ondan dolayı Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İza dû ahadukum fel yucib. Fel yucib sizlerden bir tanesi çağrılacak olursa ziyafete, yemeye çağrılacak olursa isticab etsin." Eğer ki oruç ise oraya gitti. Oruç o zaman o kişiye de dua etsin yemek yemeyecek olursa. Ve inkâne muftıran felliyyet'am. Eğer ki oruç değil de oruçsuz ise yemeğini yesin. Çünkü o kardeşiniz sizi çağırdı. O kardeşinin o kardeşinizin davetine isticap etmeniz gerekiyor. Allah'ın Resulü'nün bu tavsiyesine uyaraktan Gerek oruç alalım, gerek oruç olmayalım. Oruç olduğumuz zaman gideriz, yersek yeriz, yemesek dua ederiz. Yersek yeriz, yemesek dua ederiz. Önemlisidir. Şudur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu bu hadis-i şerifle sizden bir taneniz davet edilecek oruçsa o davete isticab etsin. Yetti oruç ise dua etsin. Eğer oruç değilse o önüne gelen iftardan yemekten yesin. Allah'ın Resulü. Çünkü sizlere bu tavsiye, bizlere bu tavsiyeyi bulunuyor. Biz de bu tavsiyeye uymakla mükellefiz değerli kardeşlerim. Beşincisi, En gelme bir icabeti ikram ahihil müslüm. Lüsebe aleyhi lihabar. Haber şu haberden dolayı. Müslüman kardeşimizin, Müslüman kardeşimizin davetine isticab edecek olursak, şu hadisten dolayı mükafat alırız. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyete bağlıdır. O Müslüman kardeşim beni davet etti. Evine çağırdı. Ben isticap edeceğim. Benim niyetim nedir? O kardeşimin gideyim de sofrasında bulunayım. Onun sevgisine sevgi katayım. Onu mesut edeyim. Onu sevindireyim. Benim niyetim budur. Böyle bir niyetle gidecek olursak zaten Sevap alacağız. Çünkü onun niyeti çok önemliydi. Onun niyeti o Müslüman kardeşinin sofrasında bulunup onun saadetine saadet katmak onu mutlu etmek onu evinde ziyaret ederekten bir kardeşinin bir kardeşi ziyareti sadak olduğunu bu niyeti gözüne alaraktan gidecek olursa mubah ameller bile zaten sadaka sayılır. Sadakanın neticesi der Allah'ın bizlere vereceği büyük mükafattır. Niyetimize göre, niyetimize göre, o kardeşimizin, o kardeşimizin davetine isticap edecek olursak, bu isticap ne kadar mübah olursa olsun, niyetimizden dolayı Allah bizlere sevap ve mükafat verecektir. Allah'ın sevabını ve mükafatını her zaman almak için gözümüz açık olsun, idrak sahibi olalım ve bununla birlikte, bununla birlikte, o davet edeceğimiz, o kardeşimiz elimde vardığımız zaman onun çocuklarını, onun evlatlarını, onun yavrularını bizde sevindireceğiz. Elbette ki giderken, hoşgörüyle gideceğiz. Ufak tefek bir şeylerle götüre, gideceğiz, Onlara sevineceğiz. Vereceğiz. Ve çocuklar birbirini sevecek. Ve birbirleriyle bizim çocuklarla beraber haşir neşir olacak. Beraberinde belki giderken çocuğumuzu da götüreceğiz. Böylelikle kardeşlik, dostluk ve İslami sevgiler aralarında yayılıp gidecektir. Değerli Müslüman kardeşlerim, bizler son zamanda ziyaretleri çok azalttık. Bu Müslümanlar için büyük bir kayıptır. Müslümanlar her zaman için birbirlerinin yanına gitmeleri gerekiyor. Ondan dolayı Allah'ın Resulü buyurur ki: "Ela ale amel ale amel iz ameltu qalu ya Ben sizlere bir Şeye delalet edeyim mi ki ey sahabelerim yaptığınız zaman yaptığınız zaman aranızda sevgi, saygı, muhabbet meydana gelsin deyince Allah'ın Resulü'nün bu sözüne evet ya Resulallah. Evet ya Resulallah. Bizlere göster yapalım da aramızda sevgi, saygı, muhabbet artsın deyince Allah'ın Resulü buyurmuştur. Efşut selam ebeynekum. Aranızda sık sık selam veriniz. Aranızda birbirinizi okşayınız. Aranızda birbirinize halva hatır sorunuz. Gidiniz geliniz diyerekten Peygamber Efendimiz irşad etmiştir. Bundan dolayı da davete isticap etmek bir ziyarettir. Bir sebep olur. Hal hatır sormaya sebep olur. Bundan dolayı biz beş vakit namazımızı camide kılmak mecburiyetindeyiz. Vaciptir cemaatta namaz kılmamız. Hayyeten 20 derece, 27 derece Allah bize sevap veriyor. Niçin? Çünkü Müslümanlar namazda bir araya geliyorlar, aynı safta duruyorlar, kenetleşiyorlar, namazdan sonra selamlaşıyorlar, tokalaşıyorlar, hal lahati soruyorlar, birbirlerini okşuyorlar, ne olduklarını görüyorlar. İkincisi namazda olmadıkları zaman soruyorlar, niçin gelmedi? O kardeşimiz acaba hasta mı? Başına bir şey mi geldi? Diyerekten. Namazı, namazı bu şekilde cemaatla kılmanın ne kadar faizesi olduğunu, ne kadar faziletli olduğunu, işte İslam dini bize göstermiştir. Görüyoruz ki her mahallede bir cami vardır. Her mantıkada çok camiler vardır. Ecdatlarımızın fethettikleri yerde, İstanbullar gibi diğer yerlerde de her mahalle arasında adetleri sayılmayacak kadar mescitler vardır. Maksat nedir? Müslümanlar bir araya gelsinler, birbirlerini görsünler, birbirlerini okşasınlar, birbirlerini hatırlarını hatırlarını sorsunlar. Bu maksatla İslam dininde camiler, mescitler kurulmuştur. Ondan dolayı mescit var iken bir kişi evinde namaz kılması haramdır, günaktır. Mutlaka muktedir halde iken camiye gidecek, namazını kılacak, Camide namaz kılmak vaciptir. Vacibin terki de günahtır, haramdır. Niçin? Çünkü Müslümanlar bir araya gelecek, birbirlerini görecekler ve birbirleriyle, birbirleriyle selamlaşacaklar ve hal soracaklar. Bundan dolayı, bundan dolayı İslam'da, İslam'da günde beş defa araya gel, bir araya geliyoruz. Haftada bir defa cumada araya geliyoruz. Yılda iki defada bayram namazlarında araya geliyoruz. İslam dininin vecibeleri ne kadar güzeldir. Ne kadar güzel bir vecibeleri vardır. Ne, ne kadar güzel bir vazifeleri vardır. Ne kadar güzel bir adetleri vardır. Allah bizlere bunu bağışlamıştır. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. O lütuf ve ikram sahibi Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Ki Allah bizlere birbirlerimizi yaklaştıracak, birbirlerimizi okşayacak bu tip vecibeleri vermişti ve bizler bununla beraber, bununla beraber, beraber birbirlerimize hal ve hatı soraraktan sevgimizi, saygımızı artırıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, misafir haline geldi, eve davet edildi. Onun da adetleri vardır. Bir misafir eve geleceği zaman fazla gecikmemesi lazım. Gecikecek olursa ev sahibini üzecektir. Ve gelmekte de pek acele yapmayacaktır. Hazırlık tamamlandı, her şey hazırdı diyerekten, onu göz önüne alaraktan gelecektir. İkincisi, meclise girdiği zaman, meclisin tam başına geçmeyecektir. Nerede boş yer var, oraya oturacaktır. Allah'ın Resulü bile meclise girdiği zaman, başa geçmezdi. Nerede boş yer var, oraya otururdu. Yani en son sıraya oturur idi. Hatta öyle bir hali var idi ki, Yabancılar gelirdi, geldikten sonra sorarlardı, kim Muhammed, Resulullah kim diye meclisin içerisinde bir özelliği yoktu Allah'ın Resulü'nün ve derlerdi ki işte şu zat derlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile nereden mecliste boşluk bulmuş ise oraya oturur idi. İşte davet edilen bir kişi de hakeze geldiği zaman meclisin başına tam başına geçmemesi gerekir, nerede boş yer bulmuş ise oraya oturması gerekir. Ve da el sahibinin işaret ettiği yere oturacaktır. Oraya oturur, orada kendisine, kendisine gösterilen ikram ve izdiyi orada görmüş olur. Evetli değerli kardeşlerim. İkincisi nedir? Üçüncüsü nedir? En acile bir takdim ittai, amir Gelen misafirleri fazla bekletmeyecek. Onlara mümkün olduğu kadar yemeklerini takdim edecek. Çünkü acele yapmakta. Onları bir an önce yemeklerini vermekte bir ikram sayılır. Bu ikramı ona gösterecektir. Gelen kişiler fazla sofra beklemeyeceklerdir. Geldikleri zaman kısa bir zaman içerisinde kendileri için ne hazırlanmış ise o yemeğe mutlaka bir an önce misafirlere takdim etmesi gerekiyor. Ondan dolayıdır ki Allah Resulü işte buyuruyor. Men keneye yemin men keneye yemin billahi ahir. Felukrum dayfe Allah'a ve kıyamet gününe Allah'a ve kıyamet gününe inanan kişi kişi misafirine ikram etsin. İşte ikram dandır ki gelen misafire de bir an önce yemeğini takdim etmektir. Dördüncüsü, değerli kardeşlerim, yemeğin başında, yemeğin başına oturduğu yemek yer iken, yemek yer iken yemek eller başkaları çekilmezden önce Ev sahibi çekilmemesi gerekir. Başkaları doymazdan önce ev sahibi çekilmemesi gerekir. Başkası ellerini çekmezden önce sofradan ev sahibi ellerini çekmemesi gerekir. Çünkü bu böyle yapacak olursa gelen misafirleri utandırır, mahcup eder ve onları sıkıntıya sokar. Onların hal ve durumlarını takdim ederekten, takdim ederekten yemekten önce kalkmaması, elini yemekten önce çekmemesi gerekir. Bu yemeğe davet edilen kişiler yapılan adaplardan bir tanesidir. Evet değerli kardeşlerim, gelen misafire beşincisi gelen misafire yeteri kadar yeteri kadar yemek takdim etmesi gerekir. Yeteri kadar yemek takdim etmesi gerekir. Ne az olacak az olacak olursa çünkü gelen misafir tekrar getir diye söyleyemez ne de fazla olacak fazla olacak olursa bu da bir yerde Şeye, muraya giren, riyaya giren riyada caiz değildir. Her ikisi de kötüdür. Ne az olacak ne fazla olacak. Gelecek kişilere yeteri kadar yeteri kadar yemek takdim edecek. Evet değerli kardeşlerim. Bir kişi bir yere gitti. Üç gün kalacak. Üç günden sonrası sadaka sayılır. Üç gün bir misafire bakmak bizim dinimizin emridir. Gelen misafir, gelen misafir. Üç gün kalacak. Üç günden sonra kalması sadakadır. Ancak ev sahibi ısrar ederse kalacaksın diye kalabilir. Ama böyle bir ısrar olmayacak olursa, kal diye bir teklif gelmeyecek olursa o gelen kişi üç gün kalır. Üç günden sonra o misafirliğinin hükmü biter ve oradan ayrılması gerekir. Evet değerli kardeşlerim, yedincisi gelen misafiri evden çıktıktan sonra ta. Aşağı ininceye kadar arabasına bininceye kadar uğurlamamız gerekir. Çünkü sahabeler böyle yapıyor idi. Allah'ın resulü de böyle yapıyor idi. Allah'ın sevgilisi Resul-i Düşar Efendimiz de gelen misafirleri kapıdan uğurlamazdı, ta bineklerin yanına kadar aşağı inerdi. Onları o şekilde uğurlar idi. Bizlerde yine hakeza. Bizlerde yine hakeza gelecek misafir, gelen misafiri kapının aşağı İneceği yere, bineceği yere kadar uğurlamamız nedir? Bizim ziyafetimizin adabındandır değerli kardeşlerim. Evet, gelecek bir kişi, gelen bir kişi, gönlü hoş olaraktan, kalbi güzel olaraktan, hakkını vererekten onu uğurlamamız gerekiyor. Çünkü bizim adab ve usullerimizden budur ki, gelecek bir kişi ayrıldığı zaman bizden hakkıyla, Güzellikle, hoşgörüyle ayrılması bizi tatmin edecektir, bizi sevindirecektir, bizi güldürecektir, bizi okşayacaktır. Biz de yine hakeze gelecek kişiyi uğurlayacağımız o misafiri kalbinin mutmain olaraktan, tatminkar olaraktan iyi bir halde ağlamamız o kişinin sevincine sevinç verecektir. Ve sevincine katkısına katı katacaktır değerli kardeşlerim. Evet kısaca az olarak da tıyafet, misafirliği ağlamanın konusu da buydu değerli kardeşlerim. Gelecek hafta Allah nasip eder de sizlerle buluşacak olursak gene herkese başka bir konuyu inşallah sizlere ifade, eder, ifade edeceğiz. Allah bizleri öğrendiğimiz ilimle amel yapmayı neyiz nasip eylesin. Amel yaptığımız kişilere de amel yaptığımız kişilere de bu amelin ne kadar değerli olduğunu bildirmemizi nasip eylesin. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi seyyidine Muhammed ve ala aile seyyidine Muhammed. Hocam burada İbrahim aleyhisselam Mustafa'ya geldikleri zaman o, o iki kişi melekti değil mi? Yani evet. Onlara sığır kesti. Bir iki kişi sığır kesmesi hikmeti nedir? Belki hikmeti de hikmeti belki, belki de İbrahim Halilullah biliyorsunuz çok cömertti. Nehu kâne İbrahim Aleyhisselam bir ümmetti diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne demek ümmet? Ne kadar sevgili ahlak var ise, sevilen ahlak var ise onların hepsi İbrahim Halilullah'ta mevcuttu. Onun için ümmet ismini aldı Hazreti İbrahim Halilullah. Ha iki gelen kişinin, gelen kişinin iki tane melek olduğunu, vel-i Alemin ona bildirdi, o peygamberdi, peygamberdi. Çok şeylerden Rabbil Alemin ona haberdar ederdi. Ya öyledir ya da sofrasında yetecek o kadardı. Yetecek o kadardı. Ondan dolayı olmuş olabilir. O İbrahim Halilullah, İbrahim Halilullah Keremiyle yapacağı ikramla bütün kitaplarda meşhurdur onun şeyi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de yine herkese. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok hadislerinde İbrahim Halilullah'ın ne kadar misafirperver olduğunu ifade etmiş ve söylemiştir Allah'ın Resulü ve hatta Ebu Dıyfen, misafirler babası olaraktan kendisi anılmıştır İbrahim Aliullah. Böyle bir zatıdır. Allah onun şefaatine cümlemizi nail eylesin. Davetiye isticabet etmemek bir kişi günahkar olur mu? Ha, şimdi demin dedik ya, e, davetiye isticabet etmek bir maziletten dolayı ise, bir mazilet ise mesela nasıl mazilet? Beni davet etti bir kardeşim. Gittiğim yerde, gittiğim yerde ya dinime da bedenime bir zarar gelecek. Nasıl o da? Gittiğim yerde gayrimeşru şeyler olacak. Kötü şeyler olacak. Orada aykırı şeyler olacak. Çok sahir cümleler, ateistler olacak. Beni hor görecekler. Ben de sabredemeyeceğim. Ben de sabredemeyeceğim. Dinime saldıracaklar icabında. Yahut da kasıtlı çağırıyorum, Beni kasten çağırıyorlar. Ben orada şey etmek için o zaman ben ne yaparım? Davet etme, istiğhab etmem. Çünkü oradan zarar geleceğini biliyorum. Ha, bu dinen zarar. Ama bir de bedenen zarar. Nasıl bedenen zarar gideceğim yer çok uzak ve çok da çamurlu bir yer. Gidemiyorum. Bedenim pek zayıf. Ya yani gittiğim zaman orada beni duayacaklar. Bir korkum var. Düşmanın yanına gidiyorum. Düşmandan önden geçeceğim. Beden zarar. Bedenen de zarar ediyor. O zaman istiğhab etmem gerekiyor. Şey, sofrada alkollü mesela. Ha, zaten her zaten alkol falan var ise i̇şte böyle şeyler. Mesela dinen zararlıdır di nazarda cevap etmesi öyle hallerde elbette ki gerekmez. Allah